''Eşim annemi ve babamı yanımızda istemiyor. Bu yüzden onlara ayrı bir ev tuttuk. Görevim gereği onlar ayrı, biz ayrı şehirdeyiz. Babam Alzheimer hastası. Annemin onunla tek başına ilgilenmesi çok zor. Ben annem ve babam yanımda olsun istiyorum. Onlarla yakından ilgilenmek istiyorum. Ancak eşim onları aynı evde istemiyor. Onların bu yaşta ayrı evde yaşamaları da benim zoruma gidiyor.'' Ne dedimse eşimi bir türlü ikna edemedim. Dinimiz bu konuda neyi emreder? Anne baba hakkını mı yoksa aile düzenini mi? Bu durumda ben ne yapmalıyım? Eşimden boşanma seçeneği benim için meşru bir seçenek midir acaba demişler. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Utlubul hayra inde ekabirikum. Hayrı. Bereketi büyüklerinizin yanında arayın. Şimdi bir evde aile büyüklerine bakılmaz. Onlar dışlanır. Efendim ayrı evde ikamete mecbur bırakılırlarsa o evde hayır bereket kalmaz. Her ne kadar gelin hanım, kayınanasına, kayınpederine bakmakla yükümlü değilse de dinen hı hı. ama eee İslami ahlakın gereği olarak ahlakın, edeben kayınvalidesine, kayınpederine bakmakla yükümlüdür. Ahlaki bir yükümlülüktür bu. Her ne kadar hukuki bir yükümlülük değilse de bu ahlaki bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen demek ki İslam ahlakı açısından yoksun ve mahrumiyet içerisindedir. Ha Beyefendi de bu sebeple hanımını boşamak mecburiyetinde değildir. İmkanlarını zorlayarak annesini babasını ayrı bir evde ikamet ettirmeli. Onlara da mümkünse bir bakıcı veya işte kendisi hanımını da zorlayamaz çünkü. Kendisi ara ara gidip onların ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır, mecburiyetindedir. Evet, Ama keşke bu duruma düşmeseler ve Kayınvalide ile kayınpederi yanlarını alıp bakımını kendileri yapsalar, bu nurun ala nur olur evet. ve İslami ahlak açısından da mükemmel bir davranış biçimi olur. Hiçteyse aynı şehirde yakın Tabii, muhitlerde evet. olması belki bir başka çözüm olabilir.